Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Nasılsınız afiyettesiniz inşallah Elhamdülillah Elhamdülillah Allah afiyet versin Amin cemiyen Değerli dinleyiciler hocamla bugün inşallah Hazreti Ebu Bekir'i konuşacağız Radyallaahu an'ı konuşacağız. Hocamın Altınoluk dergisinin Mart sayısına yazdığı bir yazı var. O yazıdan yola çıkarak dedim ki hocama, e, hocam bu yazıyı radyomuzda da konuşalım. E, Altınoluktaki yazının başlığı büyüklük zamanı şeklindeydi. Ben deniz onun üstüne bir Hazreti Abu Bekir portresi ifadesini koydum. Büyüklük zamanını e, o çerçevede değerlendiriyor hocam. Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh'dan yola çıkarak e, yani bugüne yönelik mesajlar veriyor. Hazreti Ebu Bekir'i bugünden okuyoruz. Yani asıl saadette yaşadığı bir hayat ortaya koydu. Onun ortaya koyduğu e, hayatı yani İslam içerisindeki yürüyüşünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafındaki varlığını, ona bağlanışını, İslam'ı hayat haline getirişini işte bir şahsiyet çerçevesi çiziyor hocam. Ve tabi bugünün insanına, bugünün Müslümanına hepimize bir şahsiyet çerçevesi çiziyor yani Hz. Ebu Bekir'i anlamak bir bakıma Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği orijinal Müslüman kişiliğini anlamak manasına da geliyor. Bugün dinleyelim hocamızı diyorum. Hangi alanlarda büyüklük büyüklüğün timsali olduğu Hz. Ebu Bekir ve biz o büyüklüğe ne kadar kendimizi hazırlayabiliriz? Hocam buyurun nasıl bir Hazreti Ebu Bekir portresi çiziyoruz, önümüze koyuyoruz? Hocam portreden önce hep beraber yürekten bir dua edelim. allah Teala bu konuşmamızı konuşanlar olarak, dinleyenler olarak onun şefaatin hevesiyle kılsın. Amin, amin Onun inşallah. eteklerinin etrafında amin. buluşmayı bize müyesser kılsın. Amin. <gülüyor> Razı olacağı iş yapmış olalım. İnşallah. Onun i̇nşallah. Böylece Ebubekir Bekir Radıyallahu ile beraber Olmuş oluruz Şimdi hocam bu ayki e, Mart sayımızda e, Bu yazının üstüne işte Ara sıra fotoğraflar konuyor ya evet. Sevr mağarasına ait bir e, Görüntü konmuş evet. La tehzen minnallaha Evet. E, ayeti, ayeti de hatırlatılar. hatırlatılarak Konmuş Yani Ebu Bekir Radıyallahu, Radıyallahu Anh Deyince o mağara akla geliyor Evet e, Bizim toplumumuzda hep öyle. İlk evet. Müslüman ve mağara arkadaşı. Evet. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'imizin öne çıkardığı bir konu yani milyarda bir bile hafifletilemez. O öyledir zaten. Bir, bir de büyük bir hakikat var. Ebu Bekir radıyallahu anh iman ettiği dakikadan hatta arkadaşlığı itibariyle imandan önceki günlerinden itibaren ...son vefat ettiği güne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir numarası. Evet. Bir numara. Bu istisnasız bir numara yani. Tartışmasız. Bu, bu, bunun hiç tartışması yok. O kadar ki... Şerhi yok. Şerhi yok. Filan gün hariçi diye bir şey yok. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç tane hadisi şerifi var... ...Ebu Bekir'in radıyallahu anh etrafında bir söz söylenmesine de izin vermiyor. Yani onu sahipleniyor. Evet. Vefaya vefayla cevap veriyor şüphesiz onun bu 23 yıl belki 30 yıllık zaman içerisindeki her hareketi değerli Allah'ın razı olduğu çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir kusur isnat eden bir ayet yok bir hadis yok yani şunu sil bakalım bunu yanlış yaptın şeklinde bir şey yok ortada evet. dolayısıyla bütünüyle berrak ve şelale gibi Akan bir iman hayatı var Çok güzel. Dolayısıyla Her tarafı muhteşem evet, Ama güzel. bu muhteşemlik Onunla Rabbi ve Peygamberi aleyhissalatü vesselam arasındaki Yani Ebu Bekir e, Peygamberi ve Allah Bu üçlü içerisinde dönüyor bunlar hep evet. Mesela Mağarada konuştuğu şeyler Bizi illendirmiyor bize yansımamış Orada geçirdikleri o günü Nasıl geçirmişler Birbirine mi sarılmışlar? Efendimizin gözyaşlarını mı silmiş? O mağaranın kayalarının şahit olduğu, kıyamet günü konuşacağı şeyler. Gidip konuşturabilsek o kayaları herhalde bir şeyler öğreniriz. Evet. Ama bize intikal etmedi. Yani bu fikir evet. razıya hani bu başarılı demeyi bile az buluyorum. Başarılı ne ki? Evet. Ee, yine biz başarılı diyelim. Başarılı 23 yılı, onun imanını yansıtıyor, onun Allah'a teslimiyetini Peygamber Aleyhisselam'a vefasını, sadakattaki zirvesini, mesela e, miraç sonrasındaki bu sıddık... imanın alması olayı, bütün bunları e, hiç konuşmamıza gerek yok. Yani Ebu Bekir Radıyallahu Anh 23 yıl muvaffak bir Müslüman oldu. Evet. Allah'ı razı etti. Peygamber güzel, güzel Müslüman nasıl anlatılırsa. Oh evet. Dolayısıyla bunu ...biz konuştukça... ...zenginin malını sayıyoruz gibi durur... ...yani zenginin malını sayıyoruz... ...o da mutluluk veriyor bize ayrı bir mesele... Evet. ...fakat... ...zenginin malının ötesinde de bir bölümü var... ...Ebu Bekir radıyallahu anh... ...yani evet. bugün... ...Ebu Bekir aranıyor... ...denecek şey var... ...yani biz, biz Hz. Ebu Bekir'i konuşunca... ...kendi hayatımıza ne taşıyabiliriz... ...ne taşıyabiliriz... ...bu çok önemli... Evet. ...bunun birincisi hocam... Ebu Bekir radıyallahu anh'ın adam bu işte ya bundan iyisi olmaz. Evet. Denen şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına ait sahnedeki Ebu Bekir'dir. Evet. O kıyamete kadar hep aranıyor hocam. Evet. Hep aranıyor. Büyüklüğün birinci maddesi. Birinci. Ama her tarafı büyük. Bunu hiç açmaya yani işte gerek yok. Farklı büyüklükleri var. Bize de var. pay düşen, Fark ders, ha, olan, evet. ders olan. Ders olan. Ve bize yüzde yüz intikal eden. Evet. Mesela mağaradan bize intikal eden bir şey yok. İçeride ne olduğu belli değil. Ayet sadece Hayır. bir paragraf açıyor. Evet. Ama yani o orada bir şey oldu ki peygamberimiz işte la tahzen innallahe manâ dedi. Gerisi sahih bilgilerle yok mesela. Evet evet. Ama orada bir üç gün mü geçirdiler? 72 saatte ne konuşuldu? Ne sahneler? Kaç kere gök oraya indi? O mağara göklere çıktı kaç kere? Belli değil. Evet. Onu bilmiyoruz. Ama net bildiğimiz bir şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Enes'in radıyallahu ifadesiyle kapkara oldu Medine o gün sanki. Evet. O gün Ebu Bekir hiç karanlık hissetmedi. O gelip de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü görüp senin ...dirin de güzeldi, ölün de güzeldi... ...hayatında da diyeyim. güzeldin... ...vefatında da güzelsin... ...onu söyleyince oturup ağlar bir insan... ...değil mi evet, bir miktar... Evet. ...ah canım peygamberim evet. der filan... ...o anda Ebu Bekir radıyallahu anh... ...sanki 10 senedir o gün hazırlanıyormuş gibi... ...egzersizler yapmış... ...briefinglere gitmiş ön tedbir afet tedbirleri diye bir kurultaya katılmış biri gibi <gülüyor> evet, evet. Ömer'i kolundan tutup Ali de sen bu cenaze ile ilgilen diye bekle burada diye bırakıp Sakıfeti Beni Saat denen Saat e, beni saat Hazreti Ömer'e de söylediği bir şey var değil mi hocam? O ayrı yani o, o evet. bölüm o bölümü o bölümde bir bir cümlelik bölüm evet. mesela Ali radıyallahu anhu öyle durdu. Evet. Ama burada asas öne çıkardığımız şey Peygamber Aleyhisselam Efendimizin <gülüyor> Mübarek Naşin o mağara arkadaşı olan Naşini bırakıyor, ümmetini öne çıkarıyor. Evet. Bu ümmete lider lazım diyor. Eğer Musa aleyhisselam, zahiri sebepler açısından konuşuyoruz. Ebu Bekir bulabilseydi, Tevrat o hale gelmez, Yahudilik kalkıp gitmezdi. Evet. Musa aleyhisselam vefat ettiğinde perişan ve peşinden gidemeyecek bir ümmet bıraktı. Musa yani halifesi olmayan. Ebu Bekir'i olmayan. Ebu halifesi Bekir. oldu. Hepsi mirasına talip oldu. Evet. Hepsi o şöhreti Ebu kullanmaya kalktı. Ebu Bekir bulamadı. Bir Ebu tane. Bekir gibi bir halifesi olmayan. Evet. Ebu Bekir'i... Bu yüzden Nedvi, Allah rahmet etsin ebul e Nedvi. Evet. E, bugünkü bu cahiliye sıkıntılarını anlatırken... Ebu Bekir'imizin olmadığı günler diyor. Yani öyle bir riddet ki Ebu Bekir yok bugün diyor. Allah'a o Yani o gün büyük sahne Allah şüphesiz murad etti. Ebu Bekir'e bunu ilham etti. O boyutunu karıştırmıyoruz biz. Yani Allah onu seçtiyse onu konuşuyoruz zaten biz. Evet. Celle Celaluhu. Dolayısıyla biz yani Ebu Bekir'in şahsını putlaştırmıyoruz. Evet. Ama Rabbimiz onda bir şey tecelli ettirdi. Nedir o? O mağarada gözyaşları içerisinde Beraber olduğu 23 yıl Can feda ettiği uğruna Her şeyini feda ettiği e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O anda bir istişare falan da Yapmıyor kimseyle evet. Bize gelen bilgilerde oturup Arkadaşlar önce cenaze mi Diğer işler mi diye demiyor Ama iki şey söylüyor Bir Muhammed öldü Allah hay yumdur Diyor İşin onun, aslını yakalıyor Onun davası bakidir evet Bir iki ...bu Muhammed Aleyhisselam'ın... ...peygamberliği bitmedi... ...davası bitmedi... ...bedeni bitti... Evet. ...o zaman davasını devam ettirelim diyor... Güzel. ...bu... E, ...ırkçılık... E, ...arkadaşlık... ...vefa... ...bütün duyguları bir kenara koyup... ...sevdiğin... ...peygamberinin... ...davasını gerekiyorsa... ...peygamberden daha öne çıkarma... ...azizliği bu... ...bu büyük adamlık işte... ...Ömer bu noktada geri kaldı mesela... ...Ömer de mülhem bir adam... ...yani Allah-u Teala'nın... ...ilhamını kalbine, ...kalbine rahmetler akıttığı bir adam... ...ama o noktada zaafa düştü... ...ağladı sızladı... ...çekti kılıcını Muhammed öldü diyeni vururum dedi... ...niye... ...sevgisi patladı o anda yani... Evet. ...sevgisi ayarını kaçırdı... sonra yükseldi... Evet. Bizim deyimlerimize de, tansiyonu yükseldi, şekeri yükseldi. Yani şimdi, şimdi şekeri yükselenler böyle <gülüyor> şimdi, yapıyorlar. Şöyle bir şey not düşeyim hocam. Yani bizim bu sohbetimizi dinleyenler, şimdi sahabe-i kiramı konuşuyoruz. Yani Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostlarını konuşuyoruz. Yani mesela bir kızım insan belki de tansiyonu yükseldi vesaire gibi şeyden, ya bunlar acaba sahabeye Bir şey mi söylüyorlar falan gibi Şeyler Estağfurullah. anlamasınlar Estağfurullah. Anlamasınlar değil mi Anlayan helallik istesin bizden Anlayan helallik istesin Yani biz yani Ne Hazreti Ömer'in diyelim ki Ne Hazreti Ebu Bekir'in Ya da bir başka ashabın Böyle bir şeyini irdelemiyoruz ama Aşağı, bir Aşağı bir da... kendimize bir şey almaya çalışıyoruz Şüphesiz. oradan. Ama onların insan olduğunu unutmadan. <gülüyor> i̇nsan oluyor. olduğunu. Evet ne, onlar da insan ders... olarak yaşadılar ki. Yani asıl bizim için de o önemli. Yani biz de Şüphesiz. melek değiliz değil mi hocam? Yani onlara bakıp bakıp bir, bir şey olmaya çalışıyoruz. Ama Allah azze ve celle Ebu Bekir ile Ömer arasında bir fark getirmiş radıyallahu anhuma Birine anında on saniye içinde yapması gereken ilham etmiş Allah. Evet. Öbürü de delirecek gibi olmuş. Peygamberim öldü benim evet. diyor. İkisi de hoş bir noktadan bakıyorlar. Belki bakıyor biz ama. de yani önümüzde Resulullah Efendimiz gibi yani o gün ne olurduk değil mi öyle bir şeyle karşılaşsak? çok uzağa gitmeye gerek yok. Hilafeti kaldırdık. Evet. Gerek yok hilafeti dendiği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamına göz dikilmişti değil mi? Evet. E, o zaman da Ebu Bekir durumunda ulemalar vardı. Kimi ipe gitti İskirip'le hatıf gibi, evet. kimi de koltuklara gitti. Evet. Yani e, bu kıyamete kadar böyle. Büyüklük zamanı o zaman belli oldu. Evet. İskirip'le büyüdü mesela o gün. Evet. Taviz vermedi, yalakalık yapmadı, etmeyin eylemeyin demedi. Deseydi ipti de olmazdı, bizim de yüreğimizde olmazdı. Evet. Yani Allah rahmet eylesin Burada Ebu Bekir radıyallahu zamanları ve mekanları aşan birinci büyüklüğü bu O kriz anında kimliğini ortaya çıkardı Ebu Bekir Kriz anında Bu ümmet kıyamete kadar Ebu Bekir radıyallahu bu büyüklüğünü yad etmeye mecburdur ve mahkumdur İki açıdan Birincisi işte hilafet olayında olduğu gibi Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına, dinine, şeriatına saldırı anında ne yapılacağının örneği Ebu Bekir radıyallahu anh. Bu ümmetin diri bir örneğidir o. Hiçbir zaman bu İslamiyet yeryüzünde din olarak kaldığı sürece Ebu Bekir'in kadri kıymeti düşmeyecek. Allah ondan razı olsun. Düşmez. Allah. Niye düşemez? Çünkü İsa aleyhisselamın havarileri İsa aleyhisselamdan sonra tıkandı kaldılar. Kenarlara çekildiler. Evet. Ne yapacaklarını şaşırdılar Sonraki asırlarda Roma'dan kaçmak için Mağaralara sığındılar Ebu Bekir radıyallahu meydana çıktı Birinci çıkışı Bu cenaze Şoku Ebu Bekir'i Zayıflatmadı tam aksine gitti Bu ümmete baş seçelim dedi Bir de şöyle bilinir Hocam yani Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh, Yani Daha sakin tabiatlı Değil mi Daha sanki ee, i̇çine kapanık vesaire gibi bir insan olarak bilinir. Billahi yalan hocam. <gülüyor> yalan. Peygamberinin önünde o denenden de daha masum. Evet. Efendimizin önünde yok öyle bir yok, şey. Hayır. Mum yok. Mum evet. gibi erimiş. Ama iş şeriatı olunca karşısında kafirlerden bir grup görünce, mesela irtidattaki sözleri şimdi ya. ikinci büyük adamlı olarak onu konuşacağız. Evet. Yani ebu Bekir adi olan. Allah'ın huzurunda öyle eriyor. Evet. Dayanmıyor yüreği. Peygamberinin önünde aleyhisselatü vesselam paspas olmuş. O, o öyle. Yoksa mesele ciddileşince... ...Ebu Bekir Ömer'den daha sert. Evet. Mesela bu sahnede Ömer'den daha sert çıktı. Mesela mürtetlerle savaş konusunda Ömer'den sert olduğu ortaya çıktı. Ya, ne kadar... Bu ne şey meydan okuyuştur. Evet. Medine'de bir kişi kurtlarla baş başa kalmaya razıyım diyor. Evet. bu hocam bu. E bu radyo radyullah yanlış. O bilgi yanlış hocam. Ya da yerinde konuşulmayan bir evet, şey. Evet. Mesela rekat örneği veriliyor. Ömer radyullah şey miydi? Ezip geçen bir adam mıydı? O rekat Ömer'de de vardı. Çocuklara evet. çocukların üzülmesine karşı vali az mı azleden adam evet. hocam yani. Evet. Dolayısıyla mesela şöyle bunu isterseniz bir dipnot gibi ilave edelim. Şimdi Ömer radıyallahu anh mesela adil. Evet. Adaletin simgesi. E, Ebu Bekir zalim mi? Radıyallahu. Haşa, evet, haşa, evet. Ali radıyallahu anh cesur. Osman korkak mı sanki? Evet. Birinin meziyeti bir puan öne çıkmış ama hepsinde o meziyet var. Evet. Yani hepsi o meziyetlerin sahibi. Rabbim murad etmiş. Birini sivritmiş bir konuda. Bir konuda. Evet. Bir konuda. Allah'ın arslanı denmiş. Evet. Ali için mesela Ali radıyallahu. Eee denmiş. Ama ...Ömer'in yaptıklarına bakınca... ...Ali'den fazlasını yapmış Ömer. Evet. Ee, bu 12 sene... ...Othman R. 12 sene... ...İslam'ı Azerbaycan'ın ötesini... ...Özbekistan'a taşımış. Evet. Yani korkak bir adamın yapacağı... ...işler mi bunlar? Bu sebeple... ...Ashab-ı Kiram'ı konuşurken... E, ...yani... ...ifade edilen şeyler... E, ...insan olduklarını unutmadan... ...ve birindeki meziyetin... ...öbüründe kör olduğunu... ...söylemeden konuşmak lazım. Evet. Ama Allahü Teala bir noktada sivrilmiş onu. Evet. Elma çok tatlı. Armut da tatlı ama elmanın ekşimsi tadı bir fark veriyor ona gibi. Evet. Yani hepsinde aynı meyvenin tatları var Allah'ın izniyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dedik ki... ...kendisiyle Rabbi arasında kalan kıyamet günü bizim de tatlı tatlı... ...inşallah cennette seyredeceğimiz özellikleri var. Bir de bu ümmetin kıyamete kadar... Minnettar kalması gereken Vefa duyması gereken Vefalıya vefa O da evet. peygamber aleyhisselama vefa, vefa göstermiş göster. Vefalıya vefa göstermesi Gereken meziyetleri var Birincisi en kritik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı anıydı O sahneyi 124 bin peygamber geldi Değil mi hocam? Evet. O sahneyi Hiçbir peygamberin ümmeti Ebu Bekir gibi başarıyla kapatamadı Radıyallahu anh o en kritiği de biraz açalım hocam istersen. ya yani en kritik diyoruz. Hakikaten belki bugünden baktığımızda ya nedir orada kritik olan? Yani hakikaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Yani İslam'ın hakikaten orada bir kafa karışıklığının olması Mesela, normal beklenir ama işte orada. Bu karışık ama bir dakika 23 yıl onunla beraber olan evet. bu Bekirler emsalleri var. Evet. 23 gün önce Müslüman olanlar var. Evet. 2 gün önce Müslüman olanlar var. Evet. Bir sürü Ne geçer kafalardan zihinsel, değil mi? Zihinsel sorunuyla gelip Müslüman olanlar, olanlar var. var. Psikolojik sorunları olanlar var. Münafıklar denen bir yapı var. Dışarıdan bir baskı var. Evet. İlk tepkine mesela Muhammed Allah'ın adamı olsaydı ölmezdi. Evet. 23 yıl onun yanında kalanlar bunu söylemediler. Kim söyledi? Yemen'den bir hafta önce gelmiş. Henüz eğitim süreci bitmemiş. Kemalattan bir basamak bile kat etmemiş. Ya. Allah onu sahabilik gibi muazzam bir şerefin basamağına oturtmuş. Oradan defolup gitmiş. İrtidat etmiş mesela. Evet. Dolayısıyla bir peygamberin ölümü e, herhangi bir peygamberin ölümü onunla yıllarca beraber kalmışların ortasında olsa bu sorunlar çıkmaz. Evet. Ama kaç sene durursa dursun bir peygamber neticede Dün iman edeni var. Evvelki gün iman. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela yüz bin diyoruz değil mi veda e, hutbesinde. Evet. E bunun 20 bini o veda hutbesinden e, önce iman etmişti belki. 25 bin değildir o rakam. Evet. Yani o son bir buçuk Mekke'nin fetinden sonra ne kadar zaman geçti? En fazla iki sene. 100 i̇ki bin sene içinde Kur'an-ı Kerim'den -vaca diyor yani, mi? Grup, fevç, grup, fevç, grup grup o, gelen... o grup grup son bir buçuk senenin Ürünü evet. Dolayısıyla o bir buçuk senede müthiş Gazvelerin yani Medine dışındaki Günlerin günleri Ve daha da acısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Son üç ayı hastalıklı Günleri yani öyle veya böyle Kendi bedensel Sıkıntıları olduğu günler Efendimizin evet. Rabbine kavuşmaya hazırlandığı Günler dolayısıyla Mesela hicretin 6. ve 7. senesindeki eğitimi efendimizin o gün yanında olanları eğitmesiyle 9. 10. senesi aynı değil. Evet. Kadro büyüdü. Şehir dışına açıldı. Mesela nasıl yapılıyordu? Bir hafta Medine'de bir grup tutuluyordu. Sen git şimdi filan şehre. Orada temsilcilik yap, yani öğret, oradaki. öğret diyordu. Onlar sonra bin kişi geri geliyorlardı. Efendimizi aleyhissalatü vesselam bir gün gelip diyelim bugünkü ifadeleri elini öpüp duasını alıp gidiyorlardı. Evet. Hani bugün de benzer şey oluyor ya evet. inşallah bizimki manen ona bizimki evet. benzemiş olur. Gidip, evet. Elini öpüp duasını alıp gidiyorlardı. Evet. Talimat veriyordu onlara efendim. Sonra onlardan bin kişi filan cihat için hazırlansın gelsin. ...deniyordu, ordu kuruluyordu. Evet. Misal yani bütün bu evet, ayrıtlarla. Evet. Şimdi bunların hepsi incelendiğinde... ...bir peygamberin... ...özellikle sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimizin vefatı... ...böyle yetişmiş, eğitimli... ...kaliteli bir neslin üzerine olmadı. Karma, mozaik bir toplum var ortada. Evet, evet. evet hepsi imanla şereflenmiş... ...muhteşem güneşin altındalar... ...ama 23 yıldır o güneşin altında... ...duranlar var... 23 saattir duranlar var yani, 23 evet. gündür duranlar var sorun zaten o kıymet bilmeyecek kadar cahil kalmış ya da yeni katılmışlar üzerinde oldu evet. Yemen'den gelmiş Necran'dan 100 kişi gelmiş bunlar sorun çıkardılar mesela köklü e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında köklü eğitim görmüş o ve nurdan yoğun bir şekilde istifade etmiş olanlar Tam bir sorun çıkmadı zaten Allah onlardan razı olsun. Bunlardan işte 120 bin kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o veda ötmesini dinleyip 120 bin kişi sağlam kaldı diye kabul ediyoruz. Şimdi burada bu sahneyi önceki peygamberler başta Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam olmak üzere hatta hatta. Davut Aleyhisselam vefat edip Süleyman Aleyhisselam onun yerine geldiğinde peygamber olarak Süleyman Aleyhisselam vefat ettiğinde Yahudiler bin bir parçaya bölündüler. Evet. Yani gerçi Süleyman Aleyhisselam'ın Davut Aleyhisselam'ın sağlığında da Yahudiler e, rahat durmadılar ama her halükarda bir peygamberin ölümünü hocam en basit böyle çocuksu bir benzetmeyle diyelim... Yoksa haşa bir kıyamete kadar benzetilecek bir şey değil. Bir babanın ölümünden sonra gibi aileyi düşünelim. Bazen şey oluyor hocam mesela bir hareketin lideri. Hani onun bir karizması oluyor. O devreden çıktığında da hakikaten o hareketin toparlanıp toparlanamaması gibi bir problem gündeme geliyor. Radeş bir temsil. Fatih'ten sonra Osmanlı'yı düşünelim hocam. Gibi yani. Yani Fatih'ten sonra İstanbul'u fethetmiş. Orada bir devlet kurmuş bir Osmanlı'nın Fatih'ten sonraki yaşantısı Fatih dönemiyle kıyaslanabilecek bir yaşantı mı? Evet. Yani, bir, yani basit bir lider evet, kaldı evet. ki burada bir itikat var ve de çok daha önemlisi hocam Cahiliye ile bir asırlık bir mesafe de yok ortada. Ya Cahiliyenin yani. Hükümran oluşundan 20, çeyrek, ya, sene çeyrek sene geçmiş. Çeyrek sene geçmiş. Çeyrek asır 20, geçmemiş ya. Yani. 23 sene evet. Çeyrek asır bile değil. Ge evet. Cahiliyenin Hükümran olduğu yani şirkini, zulmünü hükümran ettiği dönem canlı da. Ya onun için hocam zaten irtidat diye bir hadiseden... İkinci nokta oraya evet, geleceğiz. Evet, yani evet. üçüncü nokta olarak oraya geleceğiz. Şimdi Ebu Bekir Radyoğlu'nun büyük adam, zamanın üstünde bir adam ve bu zamanında adamı diye onu övmemizin nedeni o günkü kritik sahneyi anında keşfetti. Evet. Yani bir kalp krizi vakası var orada. O kalp krizi anında oturup aa ne oldu bu adama beraberdik filan deme yerine suni solunum diyen evet, yerindeyse evet. yaptı kriz geçti. Evet. Burada yalnız ikinci defa bir şey yapalım. Bunlar hep Allah'ın planıyla oldu. Ama Allah Musa Aleyhisselam'a bir bu Bekir takdir buyurmadı. Evet. Bunu evet. Efendimiz Allahu Aleyhisselam'a e takdir buyurdu. Biz zaten. Kainatta Rabbimizin muradının tecellilerini görüyoruz. Ebu Cehli de o yaratmıştı. Evet. Ebu Cehli de Efendimiz'in karşısına çıkaran oydu. Ee, ona zulmeden, Efendimiz Aleyhisselam'a zulmeden Ebu Lehebi de yaratan Allah, planlayan Allah. Ama biz zahirdeki dış yüzeysel görüntüleri okuyabiliyoruz. Nasıl? Bir, bir de seçtiğimiz yer orada. Değil mi? Yani bizim, yani biz seçiyoruz. Biz yani Rabbimizin tecellisine biz e, hani imkan ne bileyim biz e, mazhar oluyoruz yani oluyoruz evet burada tercihlerimizle de hesaba çekiliyor. Önceki peygamberlere nasip olmadı bu bir siyasi adamların ümmeti idare eden adamların lider olan adamların yanlarındaki danışmanları, yardımcıları o lidere kader vaki olduğunda yani ee, öldüklerinde Fatih mesela Gebze'de zehirlendi öldürüldü yanındakilerin kararları mesela Kanuni'nin e, gurbetteyken ölümü çok kaliteli bir planlamaydı mesela. o gün o, o planlama Fatih'te o kadar başarılı olmadı mesela, mesela gizlendiği yani e, atın atın üstüne cansız bedeni konuyor hocam yani yani bu kanun, bu başarı bu, ama evet doğru mesela doğru. la teşbih yani kanuni ile kimse onu kıyasladığımız manasına değil Allah muhafaza buyursun. Öyle bir şey değil ama o sahne çok başarılı hocam. Evet. Ciğerlerini, iç organlarını oraya gömüyorsun. Evet. Orada bir türbe veya bir şey yapıyorsun. Cesedi İstanbul'a getiriyorsun. Gittiği gibi baş parçalanmamış bir orduyla geri geliyorsun evet. hocam. Bu büyük bir başarı. Tabii, tabii. Yani bu olmasa belki Osmanlı Polonya'da bitmişti. Ya, ya da evet. Bulgaristanlar'da biterdi Osmanlı. Doğru. Çünkü kanuni çok Li, da böyle. Liderin yanındaki insanın rolü. Ya, ya, o, evet. o rol çok önemli. Evet. İşte bu Bekir radıyallahu anh bütün zamanlarda bu rolü oynadı hocam. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm sahnesini 3-4 saat içinde gizledi. 3-4 saat sürdü o şok. Evet. Sonra lideri olan planları devam eden büyük bir ümmet görüntüsüyle devam edince İblis şöyle bir derin nefes almaya vakit bulamadı Oh be kurtulduk diyemedi İblis <gülüyor> evet, evet. Diyemedi Bu dolayısıyla kıyamete İblisi kadar İblisi alan bırakmadı heh, Yani bir saat iki saat diyelim bu sahnesi Ebu Bekir radıyallahu anh evinden oraya gelinceye Kafaları kadar Kafaları karıştırabilirdi İblis ona fırsat bulamadı. Evet. Hiç bulamadı. Evet. Eğer bir hafta sürseydi bu olay mesela. Cenazeyi gömelim de, cenazeyi kılalım da sonra filan tartışalım e, da. Yani, Şöyle buyla Yüksek Kurul, istişare Kurulu filan toplanacak olsaydı eğer kesinlikle biz bugün bu güzel İslam elimizde olmazdı hocam. Evet. İsa aleyhisselamın bıraktığı Hristiyanlık gibi parçalanmış bir din olurdu elimizde. Ama kayıt koyuyorum. Allah'ın muradı zaten buydu. Evet. Bize tecelli ettirdiği sahnelerin önüne Ebu Bekir'i koyduğu için bize Ebu Bekir konuşuyoruz. Evet. Demek ki Rabbimiz dilinize böyle sahip çıkın, anında devreye giren bir sisteminiz olsun. Evet. Yani bir yangın ikaz sistemi kuruyorum. Ben bina yandıktan sonra çalıyor. Evet. Yani onun ne anlamı var? <gülüyor> ne anlam? En küçük bir gaz kokusu veya işte en küçük bir duman hissettiğinde alarm verecek. Evet. Yangın olmadan ben de söndüreceğim yangınımı. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in kalbi böyle bir. Böyle bir kalpti. Evet. Yani onu... Hassas. Bu sebeple işte e, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu dev, büyük, muazzam kişiliğine itirazı olanlara rafizi deniyor. Evet. Reddeden deniyor. Ümmetin bu temiz kısmı da onu reddediyor bu sefer. Evet. Rafizi'yi siliyor. Çünkü Ebu Bekir'i silen ümmetimi silmiştir düşünülüyor. Evet, ne kadar güzel. niyeti ne olursa olsun onun. Hangi amaç olursa olsun Ebu Bekir'in yerine dokunamazsın sen. Evet. Dokunduğun zaman ümmet seni yok kabul eder. Ve bundan da haz duyarız Allah'ın evet. izniyle. Ebu Bekir'imize Allah ondan razı olsun. Dokunana dokun, biz, bizimle değil deriz. Evet. Düşmanım değilse de benden değil yani. Nereden <gülüyor> olursa olsun güzel, güzel. deriz yani. Kim olursa olsun İster bu bir oryantalist olsun, ister içimizdeki bir cahil olsun, kimliği önemli değil Aynen. artık diye düşünürüz. Bir, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ikinci e, sahnesi, e, Ömer radıyallahu anh geliyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim henüz ortada yok, Kur'an-ı Kerim on yaprak orada, bir kiremit parçası burada, böyle bir e, oda dolusundan daha fazla malzemede kitap şeklinde değil Kur'an-ı Kerim. Evet. Diyor ki, bu ümmetin büyük hafızları ölmeden Kur'an-ı Kerim'i kitap yapalım diyor. Hafızlar var ama var yani ama yazılı, yazılı var, beyinler var, kağıt yok, kağıt yok. Evet. Bey, beyin var. Kağıtlarda da var ama kağıtlarda da var şey mı? Bakara suresi en değil bir, Evet. İttifak ettiklerinde, icma ettiklerinde, böyledir dediklerinde, söz sahibi olanlar azalmaya başlıyor. Evet. Yani o ilk 23 yıllık kadro gidiyor. Evet. Nerede gidiyor? Yaşlanıyor. Savaşlar var, yaşlanıyor. Sadece savaş değil, yaşlanıyor, yaşlanıyor ölüyor. Yani, evet. Yaşlı sahabiler ölüyor tek tek. O ilk sahneleri bilenler. Yani... Bilgimiz var mı hocam? Yani kaç hafız var mesela o Resulullah evet. Efendimizin irtihali sırasında? Mükemmel. ...birden sona kadar okuyan yüzlerce hafız yok hocam... Evet. ...yüzlerce hafız yok... Evet. ...genç nesilde var... Evet. ...sonraki bilhassa tabi... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...hayattayken doğup bir iki yaşında olan çocuklar... ...sonra onları babaları yetiştiriyor... ...yani 200 rakamını doldurmak çok zor... Evet. Ama, ama 200 de az bir rakam değil tabii yani. 200 de değil de bir tanesi de yeterli dincek kaliteli bunlar evet, ama. Yani güzel. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekasına, ezberine güvendiği Mübeyyib bin var. Evet. Bizden milyar eder. Bir evet. <gülüyor> milyar 700 milyon ediyor şu anda hocam Mübeyyib bin Ka'ap. Evet. Ebu Musa var. Evet. Mühür adamlar bunlar. Evet. Bunlar mühür adamlar. Yani marka olmuş. Hafızlık. <gülüyor> Hafızlıkları. Marka. marka, marka. Evet, Efendimiz güzel. sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazda bir şaşırma geçiriyor zamm-ı surede. Evet. Efendimizin de başına gelmiş. E, zamm-ı surede şaşırıyor. Namazdan sonra Übey sen burada değil miydin diyor. Buradaydım <gülüyor> diyor. Niye düzeltmedin diyor. Evet. Bilmiyordum ki ya Resulallah düzelteceğimi. Görev olduğunu bilmiyordum. Tabii hafızın arkasından <gülüyor> demek ki, aradığı isim Übey. Evet. Übeyi, übeyi arıyor. Bir de belki bunu da sünnet yapılmış değil mi? Yani e, böyle imam e, yanılırsa. Üzerlerinden bize gösteriyor, gösteriyor Allah. Gösteriyor. Evet. Üzerlerinden bize, bize söylüyor. Yani, yani e, yoksa. Bunlar olur. <gülüyor> hiç unutmuyorum hocam. Bir latife olsun. Bir genç hafızlık yapıyordu bende. Bu, bu konuyu da konuşmuştuk zamanında. Bir yerde tıkandım. E, Hürremet aleykum ummatukum diye bir evet. ayet var. Evlenilmesi haram olanlar büyük yarım sayfadan uzun bir evet. ayet. Hafızlar için kritiktir ezberlerken sonra okur. Bir türlü okuyamıyor. Ya sana yakışmıyor Muhammed dedim ya. Şaşırmamalıydın burada dedim. Hocam 12 yaşında çocuk bir diklendi. Ne var ki dedi. Peygamber Efendimiz de şaşırmıştı yani dedi. Bir <gülüyor> defada biz şaşıralım dedi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bazı evet. çocuklar güzel sözler evet. konuşuyorlar. Gerçi ben babama hiç böyle konuşamadım da <gülüyor> Şimdi e, Geliyor Ömerler Diyorlar ki Allah hepsinden razı olsun Bu Kur'an'ı bir araya toplayalım diyorlar Önce bir dikleniyor Resulullah'ın yapmadığı işi nasıl yaparsınız siz diyor Sonra diyorlar ki Bak hafızlar gider Bunu toplayamayız diyorlar Ertesi gün gidiyor Üsame'yi buluyor Üsame bin Zeyd'e diyor ki Bu, bu bunu bunu Ezberleyecek Ebu bu Kur'an-ı Kerim'i bir araya Toplayacaksınız diyor Hüseyin radıyallahu anh ta e, Tamam diyor bu görevi Alıyor Ebu Bekir Bir kere daha büyük bir adam oluyor Nasıl Aklında olmayan bir şeyi Öbür mümin kardeşi ona Hatırlattı. Hatırlatıyor Proje bana ait değil diye Falan bir derdi yok Kur'an onun için önemli İstişareyi sahipleniyor ...tamam diyor, bunu Ömer dedi bana... ...Ahmet dedi, Mehmet dedi yok... ...çağırıyor Hüsami'yi bu görevi veriyor... Evet. ...bir kere daha... ...bakıyoruz ki... ...Ebu Bekir'in radıyallahu, radıyallahu anh... An. ...derdi kendisinin... ...projeleri değil, ümmeti, Kur'an'ı... ...peygamberi, şeriatı... ...ne gerektiriyorsa... ...onu yapıyor, üçüncü defa... ...radıyallahu anh'ın... ...öne çıktığı... ...yani büyüklük zamanına ait... Evet. Onu, onu kıyamete kadar büyük yapan meziyetlerinden biri de karşısına deyim yerinde ise bütün dünyayı bulduğu bir sahne geliyor dışarıdan düşmanlar diş biliyor Evet. İçeriden münafıklar hareketlenmişler zayıf imanla iman etmişler çekip gitmişler ee, evet 120 bin kişi varsın ama diş bileyen 1 milyon kişi mesela ...matematiksel olarak... ...ayakta durulacak gibi değil. Evet. O gün Ebu Bekir... ...radıyallahu, Radıyallahu anh... An ...farklı bir iş yapıyor. Halid bin Velid'i çağırıyor. Halid bin Velid... ...iki buçuk yıllık Müslüman o zaman. Evet. Eski bir Müslüman değil. Evet. İki buçuk yıl önce Müslüman olmuş. Efendimiz vefat ettiğinde... ...iki buçuk senelik Müslümandı. Diyor ki Halid... ...seni... Biz Halid ama onun ağzından çıktığı için. Yani. O ona Halid diyor. Bunlar evet, evet. birbirine Radıyallahu anh'e demiyorlar. Demiyor. <gülüyor> yani. Yani biz edebimiz gereği bunu söylüyoruz. Evet. O ona öyle hitap ediyor. Halid diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana verdiği görevi hatırlıyor musun? Diyor. Sana ne demişti? Sen Allah'ın kılıcısın Kılıcız demişti. Seyfullah. Vefat ederken Efendimiz bu görevi geri almadı diyor. Allah Allah. Sana yani... ...kılıçtın sen otur emekli ettik seni demedi. Evet. Bana göre sen ben derliyorum topluyorum yani konuşmalar Hı -hı. uzun. Yani. Ben e, seni hala Allah'ın kılıcı görüyorum diyor. Evet. Şimdi bütün dünya karşımıza dikildi. Evet. Bana göre Allah'ın onlara cevap verecek adamı sensin diyor. Allah Allah. Buradan başla neden temizlenmiş bir İslam coğrafyası olarak geri dön diyor. Evet. ...Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu görevi vermesinden... ...sonra Ebu Bekir tam iki sene yaşıyor hocam. Evet. İki senede... ...Halit bin Velid... ...on dört savaşa giriyor. Allah, Allah. Biri Yemen'de... ...biri Yermük'te... ...arasında dört bin kilometre mesafe var. Veya üç bin küsür bin kilometre. Ve at üstünde bunlar hep. Evet. Ve orduyla... ...bir insan hocam... ...seyahat yapacak olsa bu Halit bin Velid'in... İki seneye sığmaz... Ya yani seyahat yapsa... Ve o günkü şartlarla... Ve o günkü deveyle... Evet. Sen ata binmişsin ama arkandakiler deveyle geliyor... Evet. 5-6 bin kişi var arkanda... Bu 5-6 bin kişinin abdest molası 5 saat sürüyor bir defa... <gülüyor> yani abdest evet. molası verecek olsalar... Namaz kılıyorlar... Ya sefer... <gülüyor> demek? Yani sadece... Şu bölgede bir ticari seyahat yapsak... Marketlere evet. uğrayacak olsak... Şimdiki arabayla 2 senede zor bitiririz... Bunu. Evet... 14 savaş bitiriyor geri mağlubiyetle gelmiyor hiçbirinde. Mesela Müseylemetül Kezzap denen adam o dönemde bitiriliyor. Daha sonra başka bölgelerde çok büyük savaşlara giriliyor. Filistin'in fethi hazırlanıyor. Filistine kapılar açılıyor yani. Meside Aksa'ya kapılar açılıyor. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anhu döneminde tam fethi diliyor. Bu muhteşem başarı Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun başarısı. İki noktaya dayanıyor. Bir, ruh olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvendiği bir adama güveniyor. Evet. Üsame bin Zeyde'de güvenmişti. 17 yaşında çocuğu gönderme demişlerdi. Resulullah'ın verdiği görevi geri almam demişti aleyhissalatü O da müthiş bir şey hocam. Ya. Üsame bin Harise'ye Kur'an'ı teslim etti. O evet. da bir 21 yaşında çocuk hocam. E, 21 yaşında ben çocuğum, benden büyükler var burada diye cevap verince metin içinde senden iyi hafız olmadığını gördüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen tercümanlık yaptın 15 günde dili öğrendin diyor. dili öğrenmeye göndermiş değil mi onu Resulullah efendi? Yani üç haftada dili öğreniyor. Yok İbranice. İbranice. Yahudilerin evet. dilini öğreniyor. Evet. İbranice öğreniyor. Yani Şimdi birileri bana diyor ki... ...İngiltere'de üç ayda dil öğreniyor... ...ne meziyet bu ya sen <gülüyor> üç ayda... ...adam üç haftada halletmiş bu ya işi... Evet. ...ve geliyor bana tercümanlık görevi verebilirsin... ...ya Resulallah diyor... Allah ...sallallahu aleyhi ve sellem... Evet. ...orada e, adamına güveniyor... ...adam seçiyor, Halid'i seçiyor... ...ve Ömer'in... şiddetli ...Resulullah'ın seçtiğini seçiyor. seçiyor... ...şiddetli itirazları var Ömer'in... ...Halid'i büyütme bu kadar diyor... Evet. ...Halid'i büyütme diyor... Ara yerlerde baskı yapıyor. Geri al bunu diyor. Çünkü <gülüyor> Ömer onun birinci adamı. Veziri diyelim. Evet. Geri al diyor Halid'i diyor. Halid büyüyor diyor. Yani Ömer'in derdi bir adam büyüyor. Hmm. Ümmetimizin içinde sorun olur bu büyüyen adam. Hmm. Bunu geri al diyor. Evet. Allah okulucu ona verdi. Ben onu geri almam diyor. Bu meşhur bir siyaset hocam. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sen Allah'ın kılıcısın dediği bir adama ben bir daha başka bir şey diyemem diyor. Ve o seçim esnasında mesela çok gelip konuşuyorlar. Çok şiddetli. Bir de İslam'ın rükünlerine itirazlar var. Mesela zekata itiraz başlıyor. Evet. Zekat olmasın diyorlar. Evet. Onlara da savaşı ilan ediyor. bunları evet. da kafir statüsüne koyuyor. Cepheyi büyütüyor. Evet. Yani bir mürtetler var dinden çıkmak isteyenler. Bir de dinin içinde kalıyor ama şart getiriyor dine. Zekat olmasın. Şunlar olmasın evet. Evet. Şimdiki kadın hakları meselesi gibi mesela. Şimdi evet. de ne deniyor? Kadın hakları olmasın diyor. Orada meşhur bir söz var, değil mi hocam? Hazreti Ne buyuruyor, buyuruyor hocam? hocam? Onu da siz söyleyin sabah söyl <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hocam. Yani Resulullah'a verdikleri bir ipi bile diyor, değil mi bir? Bir ip. Yani keçinin bağlandığı bir, bir ipi, ipi bile. bile vermezlerse. Vermezlerse bu savaş konusu. Savaş konusu. konusu. Neden? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı dini geri bırakmış olurum ben. Yani Diyor. Yani o çözülme iple başlıyor belki. De. Yani bir, yani bir ip, iple... beş para etmez bir iple e, başlıyor. Evet. Burada e, sonra meşhur bir sözü daha var hocam. Ya çok ordu çıkardın diyorlar. Medineyi koruyacak adam bırakmadın diyorlar. Başkent. Evet. evet. Ne cevap veriyor? Medine'de kurtlar beni parçalasa da yalnızlıktan bu iş böyle olacak diyor. Evet. evet. Bu teslimiyet hocam bugün lazım. Beni bazı hoca efendiler arıyorlar. Yani Allah razı olsun. Kimi evladı yerine koyuyor. Evet. Kimi kardeş yerine koyuyor. E, çok güzel şeyler söylüyorsun. Zamanı değil bu sözlerin diyor. Peki ne zaman zamanı diyorum. Telefon kapanıyor hocam. Zamanı ne zamanın cevabı yok. Her zaman Rabbimizin kulluğuyla imtihan halinde. Şimdi kadın konusunu konuşma. E, köle konusu İslam'da yok canım filan de. E ...yok şu konusu yok de, ...bu konusu yok de. ...o zayıf hadis... ...bu normal hadis... ...bu şişman hadis... ...onu kaldır... ...ya... ...Nahsettin Hoca'nın... ...bir kuşa benzetme hikayesi var ya... ...şimdi kuşa benzedin demiş... ...Hristiyanların yaptığı gibi... ...bir Dini kuşa azalta, benzet... ...azalta azalta... ...yani... ...bize göre... ...bu asırda çirkin görünüyor... ...kaba görünüyor... ...e bir dahaki asırda... ...namaz da kaba görünecek... ...evet... ...öbür asırda... ...başka bir şeyi... ...İslam'ın kaba görünecek. Yani. Bugüne kadar bize getirdiler bunu bin bir çileyle de. Bu rahatlık içerisinde mi biz yok sayacağız bunu? Ben de dedim ki ya Çinliler, Japonlar, yılan yiyolar da bunu bütün dünyaya da kamera ile ispatı. Ondan arlanmıyorlar atalarımız yiyordu biz de yiyorduk diyorlar. Ya bırakın kardeşim ya bu dinimiz böyle bizim. Bir de şu var herhalde hocam. Yani zamanı ne zaman dediniz ya. Mesela ona kafa yormuyoruz genelde ya bugün zamanı değil. Dolayısıyla bir hani düşünceyi ifade etmekten amelden kesiliyoruz. Halbuki bir de şu olsa mesela zamanı bunun şu gün diye bir hani bir zamanlama dediğimiz hadiseye kafayı yorsak Mesela yani, zaman, değil mi yani Sadece atıp kurtulma atıp Yük atıp, evet, yük atıp evet. kurtulma Yani uçağımız düşmesin ya Bugün değil de yarın ne bileyim 15 gün sonra bir ay sonra bir yıl sonra Aa, Şunlar razı, hazırlandığında Şu süreçten geçiyoruz Şu evet. sürece geleceğiz böyle bir planlamaya evet, razı. Planlama, Fihri evet, planlamaya evet, evet. Hayali planlamaya tabii, değil tabii. Hayali planlamaya değil Mesela Seyit Kutup hep konuşulur Yoldaki işaretler kitabında Çok tehdit etti Evet ...ya bu tehdit etti... ...Müslüman toplum böyle olmaz dedi... ...el hak Yusuf Karadavi Hoca... ...Rahmetullah... rahmetullahi Aleyh... ...hem ona hem Seyyid Kutup'a yaşıyorsa da ölüyorsa da... ...hep rahmete muhtaçız... Ee, ...yani Seyyid Kutup'la ilgili diyor ki... E, ...özet olarak söylüyorum... ...yani evet aşırı sözleri var ama... ...bunlar hainlikten... ...başkaları adına konuşmaktan kaynaklanmıyor... ...adamcağız... ...gördüğü o berbatlıklara karşı... Fikir üretmiş, ürettiği fikir bu. Bunun aslı böyledir, böyle olmalıdır deriz... Onu olduğu yerde bırakarız. Niyetiyle Allah'tan kazanır veya kazanamaz onu Allah bilir. Tabi. Ama şimdi biz Ebubekir Radıyallahu Anh'ın karşılaştığı sahneyle karşılaştık aslında hocam. Zekat ağırdır deniyordu ona. E, kendileri de köle kullandığı için İslam'da kölelik olmasın diye bir itiraz olmadı Ebubekire. Evet. Ama şimdi birleştirilmiş milletler diyorum ben. Köleliği kaldırdım dedi. Evet. Çünkü bütün insanlık kapitalizmin kölesi zaten. Fiili köleliğe gerek kalmadı. Dedi eşinin kölelikle ilgili ayetleri Kur'an'dan silmemiz mi gerekiyor bizim? Evet biz e, dünya standartlarında zaten köleliğin olmasını teşvik etmiyor. Dinimiz böyle bir teşviki yoktur. Biz de memnun olduk iyi ki kalktı elhamdülillah dedik rahat ettik. Ama Kur'an'ımızdan bunu silmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarından silmek yersiz bir şey. Tabii. Ya, bu bizim ayıplanacak bir hayatımız değil. E, i̇nsanoğlu iki 2000 sene önce abdest almayı bilmiyordu... ...tuvalete gitmeyi bilmiyordu... ...kapısının önünde ihtiyacını görüyordu... E ...şimdi modern tuvalet yapısı var... ...o gününden insanlık... E, ...tövbe biz o zaman yaşamadı atalarımız diye bir itiraz ediyorlar mı... ...o gün hayat öyleydi... ...bugün hayat böyle ama bu tarihe böyle geçmeli... ...orijinaline dokunmamalıyız... Tabii. ...şimdi Ebu Bekir Radıyallahu Ağabey'la bizim... E, e, anla, anla, ...bize ders olarak bu zamana kalacak olan... En önemli noktası Ebu Bekir radıyallahu an karşılaştı pes etmedi. Evet. Biz karşılaştık pes edersek Ebu Bekir'e muhtaç olduğumuz ortaya çıkar. Allah ondan razı olsun. Bu sıkıntıyı yaşayanlar olarak bu çağın adamları olarak tık bu Ebu Hasan el-Nedvi gibi rahmetullahi aleyh Ebu Bekir olmayan İrtidadın olduğu zamanda yaşadık Bir de Ebu Bekir olsa bunun karşısında Bu irtidat bizi yıpratmayacak demek ki evet. Allah ondan razı olsun Burada hocam Ebu Bekir 4-5 dakikamız kaldı Bir yani Ebu, Hazreti Ebu Bekir üzerine Çok konuşulabilir Bunu da devam edebiliriz Bir başka programda ama şöyle bir değerli toplu Şey yapalım inşallah Şimdi Bu sayıda Hani dergiyi biz 500 karaktere sığdırıyoruz diye uzatmadım konuyu ama... ...Ebu Bekir Radıyallahu anh'ın bütün zamanların adamı. Bütün evet. zamanların adamı. Ve bugün ibret. Bugün önder. Gerçekten hala bir numara yapan şeylerden biri hocam. Döneminde bir savaş ağırlığı var. Yani Medine'de erkek yok neredeyse. Herkes cihatta. Evet. Bir o bekliyor. Sadece kargo... Kuryeler geliyor, mektup getiriyorlar komutanlardan. Sürekli komutanlardan mektup geliyor. Ebubekir Radıyallahu bu bölümünü okuduğumuzda süper bir savaş adamı olduğunu görüyoruz. Evet. 2 yıl, 24 ay birkaç gün Ebubekir Radıyallahu hilafet, hilafet dönemi. Günü, evet. Bir bakıyoruz hocam Cuma hutbesinden sabah namazına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki o de büyük ibadet ortamı hiç azalmamış. Evet. Ebu Bekir'e bakıyoruz süper bir sufi bizim deyimimizle... Evet. ...ibadet... ...gecesi gündüzü ibadet. Abi, değil. zahid ne denirse o... Ne diyorsan? ...bu muhteşem bir şey hocam... ...bir yanda yani. savaş var... ...yani savaşlar var... ...o savaşların <gülüyor> talimat yazmak için... ...hocam 2 yıla on dört savaş... ...on dört evet. ayrı ülkede, bölgede savaş yapılıyor... ...senin canların, ciğerlerin, gençlerin şehadet haberleri geliyor... Bunların bir kısmı iç isyan olduğu için çok uzun sürüyor. Yani tarama yaparak meydana çıkmış bir ordu bulamıyorsun her zaman. Her neyse yani bu böyle bir savaş. Evet. Bu ibadette aksama yok ama. O da müthiş hiçbir şey. Hiçbir aksama yok. Evet. 2. 3. Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinin yayılmasına bakıyorsun. ...ilmi faaliyetlerde de azalma yok. Mescitte de harıların ilmi faaliyet yapılıyor. Evet. Yani savaş şartlarındayız, seferberlik eskilerindeyim ile seferberlik şartlarındayız. Zor şartlarımız var. İşte nereden mürekkep bulacağız, nereden şimdi kağıt bulunacak. Böyle bir şeylik yok. Hiçbir şey yokmuş gibi Hüsame'nin heyetindeki adamlar çalışıyorlar. Öbür taraftan hadis serseri veriliyor. Hoca efendiler gönderiliyor sağa sola. İlmi faaliyetler devam ediyor. Dört, ticaret devam ediyor. Ebu Bekir radıyallahu döneminde ticaret... ...Medine piyasasında kıtlık diye bir haber yok. Evet. Yani ticaret yerli yerinde... ...devam ediyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu sonra... ...İslam bugünkü şekliyle bir devlet... ...işte yargı vesaire filan... ...şekil alıyor. Ebu Bekir radıyallahu döneminde öyle bir şey yok. Her şey mescitten. Evet. Her şey mescitten. Düğünlerde, cenazelerde. Her şey mescitte yürüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bakıyoruz... Bir olayın büyüklüğü küçük olaylar üretmiyor. Her olayı büyük görüyor, ciddi görüyor, hepsine pay ayırıyor. Mesela Ebu Bekir e olayları döneminde çok cihat oldu. Medine'de insan kalmadı, ticaret aksadı, eğitim aksadı, işte sosyal hizmetler aksadı. Mesela dul kadınlarla ilgilenilmediği için. Dul kadınlar işte sağda solda çalışmak zorunda kaldılar. Böyle bir haber yok hocam. Yok evet. Yani sosyal yani izniş... savaş e, ortamı sosyal hayatı e, olumsuz etkilememiş. Hiçbir hayatın hiçbir bölümünü etkilememiş. Evet. Etkilememiş ve mesela çok daha önemlisi ağır bir hastalık geçiriyor. Tam 63 yaşındayken hasta. Henüz yer Savaşı devam ediyor, Halit Velid'in komutasında binlerce mümin cihatta Medine'de doğruduruz kimse yok. O ortamda yerine bırakacağı adamı hesaplamış. Ömer radialani yerine bırakmış, planlamalarını yapmış, görev devrini tam yapıp öyle ölüyor. Evet. Yani tatil'e giderken vekil bırakar ya birisi. Bu bu enteresan bir hazırlık. Evet evet. Yani. Öleceğini anladığı filan gibi bir cümle kullanmıyor. Şimdiki ben. zamanlarda tam bir kurmay zihniyet dünyası yani. Yani ben çok böyle geniş askerlik yapmadığım için kurmay ne manaya geliyor bilmiyorum <gülüyor> hocam. Onu siz şerretin isterseniz. Kurmayın ötesi ister. evet. Yani. Masa üzeri adamı değil yani. Hayatın adamı ve İslam'ın... Kendinden sonrasını da planlayan. Bir köşesinden tuttuğu için çok kuvvetli öbür köşelerini zayıf bırakmamış hayatın. Evet. Bu benim öne çıkarmak istediğim olağanüstü meziyetlerinden birisi. Allah ondan razı olsun. Yani dul kadınlarla ilgilenme meselesinde bakıyoruz. Ebubekir devrede eylemleri var. Gidiyor sütünü sağıyor fakir fukara Allah Allah. Allah Allah. Keçinin hocam, sütünü sağıyor. Hocam süre doldu. <gülüyor> <gülüyor> Ebubekir radıyallahu anh'ı konuşuruz inşallah. inşallah. İnşallah. Yani o güzel bir mümindi. Böyle Resulullah Efendimiz'den sonra derledi, topladı o yani büyük hadisenin e, hani ne deri travmasını metin atlatmasında öncülük etti. Şöyle bitirmişsiniz bu yazıyı. Allah senden razı olsun ey Ebubekir Bekir. Ne muhteşem büyüktün, ne muhteşem büyüklükler gösterdin bize de ışık oldun, örnek oldun diye. Bitirmişsiniz. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun, onlardan Hı -hı. razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sadık. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında bugün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı onun büyüklüğünü konuştuk. O büyüklükten bize...